Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ. Men yehdillehû fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Emmâ ba'd fe inne'l istiqâl hadîsi kitâbullâh ve hayral hedî hüdî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerl'e umuri muhtesatı ha, ve kül ve kül bideğa zalalet, ve kül zalaletin fiğin Tesir dersimizde Nisa suresi 49. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Nefislerini temize çıkaran kimseleri görmedin mi? Bilakis Allah dilediğini temize çıkarır. Doğrusu onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulmedilmezler. Elinci ayet. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Şüphesiz ki apaçık bir günah olarak bu yeter. Muaviye radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Birbirinizi övmekten sakının. Zira bu boğazlamadır. Bunu Hasan bir isnad ile İbn Mace rivayet etmiştir. Yani Allah azze ve celle nefislerini kendilerini temize çıkaran, birbirlerini temize çeken kimseyi kınıyor. Yani bu şekilde temize çık çekme ancak Allah'a aittir buyuruyor ayette Allah Resulü Aleyhisselatü da birbirinizi övmekten sakının yani yüze karşı bu tür övmelerden sakının zira bu boğazlamadır bu buyuruyor 51. ayet kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi cipte ve taaguta inanıyorlar ve kafirler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar İbn Abbas radiyallahu şöyle diyor Kabe el-Eşref Mekke'ye geldiği zaman yani Kabe el-Eşref e, Yahudilerin öne gelenlerinden birisiydi müşriklerin. Mekke'ye geldiği zaman Mekkeliler ona şu kavminden ayrılan ve soyu kesik olan adamı görmüyor musun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyorlar. hacılara ağırlayan, Kabe'nin hizmetini gören, hacılara su dağıtan bizlerden daha hayırlı olduğunu söylüyor dediler. Yani Mekkeliler hacıları ağırlamakla işte e, hac yapan, bir ibadet yapan Kimseleri, işte onları ağırlamakla, kabe'ye hizmet etmekle övünüyorlar ve yani düşünün müşrikler bununla övünüyor. Bunlar bizde ama işte bu Muhammed Aleyhisselatüsselam'ın için kavminden ayrıldı. Halbuki biz bu ibadetleri yapıyoruz yani Allah'ın beytini temizliyoruz, burada hacılara hizmet ediyoruz, hizmetkarını yapıyoruz. Bizden daha hayırlı olduğunu söylüyor diye Kabine Şefe böyle söyledi. O da siz ondan hayırlısınız dedi. Yani müşriklerin imam edenlerden hayırlı olduğunu söyledi Kabine Şerif. Bunun üzerine Kevser 3. ayet yani soyu kesiklemeleri üzerine Kevser suresinin 3. ayetiyle bu ayetler Nisa 152. ayetleri indi diyor İbn Abbas'ı rivayet Bunu sahip bir isnatla İbn İban Taberi, İbnü'l-Münzir ve İbn Ebî Hatim tefsirlerinde rivayet ediyorlar i̇bn Abbas radıyallahu ayette geçen cipt şirktir demiştir. Yani cipte ve tağuta inanıyorlar kavlindeki cipt ile kastedilen şirktir demiştir. Ömer radıyallahu de cipt sihirbaz, tağut şeytandır demiştir. Mücahit dedi ki Yahudiler, Kureyşliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve asabından daha doğru yoldadır diyorlardı. Yani bu ayetin nazulmasına olmasına sebep işte Yahudilerin müşrikleri müminlerden üstün görmeleri sebebiyledir diyor 52. ayet işte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah her kime lanet ederse artık onun için bir yardımcı bulamazsın Katader der ki Kab bin el Eşref ve Huyey bin Ahtab yalan olduğunu bildikleri halde Mekkeli müşriklerin iman edenlerden daha doğru yolda olduklarını söylüyorlardı bunun üzerine bu ayet indi Kab bin el bin Yahudilerin, adimlerinden önüne gelenlerinden de. 53. Yoksa onların mülkten bir payı mı var? O takdirde insanlara çekirdeğin üzerindeki çukur kadar bile vermezlerdi. Yani onların mülkten bir nasipleri olsaydı, payları olsaydı bunu bile vermezlerdi. E, buradaki nefir, estağfurullah nakir kelimesi nefir Çekirdeğin üzerindeki çukur, kısım e, demek, bunu kadar bile vermezlerdi. İbn-i Abbas radyalarına ayette geçen nakir kelimesi, hurma çekirdeğin üzerindeki nokta şeklindeki oyuktur demiştir. 54. ayet, yoksa Allah'ın lütfundan verdiği şey için insanlara haset mi ediyorlar? Muhakkak ki biz İbrahim'in soyuna kitap ile hikmeti verdik. Ayrıca biz onlara çok büyük bir mülk verdik. Ebu Hüreyi radıyallahu an Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurunu naklediyor. Kişi de iman ile haset bir arada bulunmaz. Bunu Beyhaki, Şurab-ı İman'da Ahmet bin Ambel, Nesai ve İbni İbban sahib-i isnatta rivayet ediyorlar. Mücahit dedi ki ayette geçen hikmet nübüvettir. Yani İbrahim aleyhisselama verilen hikmet nübüvvettir. Yani sünnettir. <gülüyor> 55. ayet Onlardan kimisi ona iman etti, içlerinden kimi de yüz çevirdi. Doğrusu, yalımlı bir ateş olarak cehennem yeter. Mücadeledi dedi ki, Yahudilerden bazıları Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Yani bu ayette bahseden onlardan kimisi iman etti, Yahudilerden bazısı Müslüman oldular, iman ettiler. 56. Ayet, muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında onları ateşe sokacağız. Derileri her piştiğinde azabı tatmaları için onları ondan başka derilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah aziz ve hakim olandır. Hasan el-Basri Rahimullah diyor ki bana bildirildiğine göre onlardan birinin derileri günde 70 bin defa yakılır. Ateş derilerini yiyip bitirince yenilen denilir ve deri yenilenir. Bunu İbn-i İbn Münzir ve İbn-i Hatim Sahip İsnat'ta Hasen-i Basri'den rivayet ediyorlar. 57. İman edip salih amel işleyenler, yakında onları altından nehirler akan, orada ebedi kalacakları cennetlere girdireceğiz. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları koruyucu bir gölgeye girdireceğiz. Mücahit. Onlar için hayız, idrar, balgam, tükürük, meni ve doğurmaktan temiz eşler vardır. Bu iman edenler için. Hayız, idrar, yani bunun gibi ifrazatlar olmaksızın, böyle atıklar olmaksızın e, temiz eşler. Yani doğum da yok olur orada. E, böyle eşler vardır. Rebî bin Enes dedi ki, ayette geçen gölge hiçbir zaman yok olmayan arşın gölgesidir demiştir. 58. ayet, muhakkak ki Allah size emanetleri sahiplerine vermenizi, ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Muhakkak ki Allah'ın size kendisiyle öğüt verdiği şey ne güzeldir. Muhakkak ki Allah semih ve basir olandır. İdmi Mesud radiyallahu <gülüyor> Allah yolunda öldürülmek emanet dışında kişinin bütün günahlarına kefaret olur. Kişi Allah yolunda öldürülmüş olsa dahi kıyamet günde huzura çıkarılır ve üzerindeki emaneti teslim et denilir. Adam, dünya hayatı bitmişken onu nasıl teslim edeyim der. Bunu alıp cehenneme götürün denilir. Cehennemin dibinde teslim etmesi gereken emanet aldığı günkü haliyle karşısına çıkınca onu alıp cehennemden çıkmak ister. Boynuna alıp tırmanmaya başlar. Tam çıktım diye düşünürken emanetle birlikte tekrar aşağı düşer ve bu sonsuza kadar devam eder. Ravi Zazan dedi ki, bunu içtikten sonra Bera radiyallahu anh'a geldim. O da dedi ki, doğru söylemiş. Emanet namazda olur. cünüplükten gusülde olur. Konuşmada olur. Ölçü ve tartıda olur. En önemlisi, emanet olarak bırakılan eşyalarda olur. Yani kişi Allah yolunda şehit olsa bile, öldürülse bile, demek ki bundan bunun haricindeki şeylerden temizleniyor. Ama bundan kurtulmuyor. Bunu sahip bir isnatla İbn-i Şeybe, i̇bn Münzir, İbn-i Hatin Şuabul İman'da Beyhaki, Mekarimul Ahlâk'ta her sahip-i rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh, da bu ayette kastedilen yöneticilerin kadınlara nasihat etmesidir demiştir. Yani bu emanete dahil sayıyor bunda. Ebu'l-Aliye dedi ki, emanet emrolunan ve yasaklanan her şeydir. Yani Allah'ın kitabında Resulullah Aleyhisselatü'nün sünnetinde, Emredilen şeylerin yapılması ya şeylerden sakınılmaz. Bunların hepsi emanete girer demiştir. Ebu Hürer'e bu ayeti okuyup baş parmaklarını kulaklarına, işaret parmaklarını da gözlerine koydu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarını böyle koyduğunu gördüm dedi. Allah Semih ve Basir'dir derken. Yani bu isim ve sıfat ayetlerine iman etmede bakın sahabenin yolu. Allah semi ve basirdir, yani hakkıyla işten, hakkıyla görendir derken kulaklarına ve gözlerine işaret etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Yani bu da Allah Azze ve Celle'nin görmesine ve işitmesinin hakiki sıfatlar olduğuna delildir. Mahluka benzetme değil yani. Bazıları, yani bunu şunun için üstünde dururuz rivayetin yerini de söyleyelim. Ebu Davud, İbn-i Münzir, İbn-i Hatim, İbn-i Ben Hakim, Beyhaki El Esma ve sıfatlar rivayet etmişler sahip isnatta. Bazıları işte bun, böyle bir şey yapmanın, yani Allah'ın semi ve Basar sıfatlarından bahsederken, işte bunlara işaret etmenin müşebbiyelik, mücessimelik olduğunu, küfür olduğunu iddia ediyorlar. Bu hadis bunu reddediyor. 59. ayet. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Bir şey hakkında çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resul'e götürün. İşte bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. İbn-i Ömer dedi ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kişinin hoşuna giden ve gitmeyen konularda dinleyip itaat etmesi gerekir. Ancak Allah'a isyan olan bir şey emredilirse dinlemekte yoktur, itaat etmekte. Bunu Müslim ve Bukhari sahip-i rivayet ederler. i̇bn Abbas radyalanmadan, Ayette geçen emir sahipleri, dindar olan fakihler, yani adil fakihler, ilmiyle amel eden fakihler, insanlara dinlerini öğreten ve iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan kişilerdir. Allah bunlara itaati de farz kılmıştır. Fakat daha önce defa de açıkladığımız gibi, etiullâhe emrinde emir itaat emri mutlaktır ve etiul Rasul'de yine mutlaktır ve etiul emri tekrar edilmiyor ve üllemriminküm deniliyor yani -ül emre yetki sahiplerine itaat ki İbn Abbas radıyallahu anh, buradaki tefsirine göre dindar fakirlere insanlara iyiliği ve kötülüğü emredip yasaklayan kişilere itaat de ancak Allah'tan ve rasulünden bir delil varsa onlara uygunsa demektir çünkü mutlak itaat sadece Allah'ı ve Resulü nedir bu ayetin gereği olarak. Katade, Mücahit, Süddi ve Meymun bin Mihran dediler ki, çekişme anında onu Allah'ı ve Resulü'ne döndürmek, kitaba ve sünnete döndürmek ile olur. Yani Allah'a ve Resulü'ne döndürmek demek, Kur'an'a döndürmek ve sünnete döndürmek demektir. 60. Ayet Sana indirilene ve senden önce indirilene kesin olarak iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'a muhakeme olmak isterler. Halbuki mutlaka onu reddetmekle emrolmuşlardı. Şeytan da onları çok uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Bu ayette görüldüğü gibi münafıkların haline işaret ediliyor. Yani onlar tağut'a muhakeme olmak istiyorlar. Yani bunu talep ediyorlar, muhakeme olmak istiyorlar. Tağut, Allah ve Resulü dışında hükmüne başvurulan mercilerdir. Allah ve Resulüne aykırı bir hükümde hükmüne başvurulan makamdır bu ayete göre Tağut. Bu işi yapan münafıktır. Yani kafir mürted değil bak. Bu işi yapan, bunu isteyen, bu şekilde muhakeme olan nifak işlemiştir. İmana aykırı davranmıştır. Fakat dinin dışında değil. 61. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiğinde kimlere? İşte bu münafıklara yani muhakem olmak isteyenlere Allah'a ve Resulüne gelin denildiğinde münafıkların Allah Azze ve Celle açık bir sıfatta bunların münafık olduğunu söylüyor bu ayette de münafıkların senden tam bir yüz çevirişte yüz çevirdiklerini görürsün yani burada irtidat lafzı kullanmıyor dikkat edin münafık lafzı kullanmıyor İbn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki Ebu Bürdü el-Eslemi Yahudiler arasındaki anlaşmazlıkları çözen bir kahin idi. Müslümanlardan bazıları onun yanına gelip anlaşmazlıkları çözmek istediklerinde bu ayet nazil oldu. Burada şuna işaret etmek lazım. Bu rivayet sahih İbn-i Taberani ve i̇bn Hacer'in el-İsabe'de zikrettiğine göre sahip isnatta gelmiştir. Burada bazı zayıf rivayetler var. Ciddetli zayıf. Mesela birisi Yahudilerden birisiyle bir Müslümanlardan birisi tartışıyorlar muhakeme olmak için Allah Resulüne gidelim diye Yahudi Müslümanın da işte Yahudilerin alimine gidelim dediği sonra Ömer radıyallahu anh'a geldikleri Ömer radıyallahu anh'ın da işte Allah Resulü'nün hükmünü beğenmeyenlere benim hükmüm budur deyip kılıcını çıkarıp onu öldürdüğü şekilde bir rivayet zikredilir meşhurdur bu fakat sahih değildir yani bu rivayet sahih değil sahip olan bu konuda sahip olan tek rivayet bu. Birkaç tane daha rivayet var buna benzer ama bu konuda tek sahih rivayet bu. Yani Nisa 60 hakkındaki sahih rivayet bu. Yani Müslümanlardan birisi daha doğrusu münafıklardan birisi kendisini Müslüman olarak niteleyen münafıklardan birisi Yahudi cahiline mahkeme olmak için bir Yahudi ile arasındaki bir meseleyi mahkeme olmak için Ebu Biherd el-Eslemî'nin şeyine Hükmüne başvurmak istiyor. Yahudi kâinli hükmüne başvurmak istiyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Burada ciddi hatalar meydana gelmiştir ümmet arasında. Özellikle son zamanlarda. İşte bu ayeti doğrudan irtidat ile tekfire hükmetmek için işte kim mahkemeye başvurursa o mürted olur, kafir olur diye bu şekilde yorumlamışlardır. Fakat delil getirdikleri ayet kendilerine, kendilerinin aleyhine delildir. Çünkü bu ayetin muhatabı olan kişi tekfir edilmiyor. İrtidat hükmü uygulanmıyor buna. Ve Allah Azze ve Celle de buna münafık diyor. Evet o Allah katında kafirlerden bile daha şiddetli bir azap görecektir. Fakat dünya hükmü bakımından Müslüman gibi muamele görmeye devam ediyor. 62. ayet. Onlara kendi elleriyle sundukları şey sebebiyle bir musibet geldiği zaman nasıl olacak? Yani sanki burada Allah azze ve celle bunları cezalandırmak bize ait diyor yani kendi işledikleri bu münafıklıkları sebebiyle başlarına bir musibet gel zaman nasıl olacak sonra sana gelerek biz ancak iyilik etmek ve ara bulmak istedik diye Allah'a yemin ederler yani böyle niyetlerini de temize çekerler Mücahit dedi ki Allah Teala bunların başına gelecekleri ve yapacaklarını önceden haber verip açıklamıştır yani münafıkların genel tavrı budur. Yani yanlış işler yaparlar, münafıklık yaparlar bunun gibi. Yani Allah ve Resul'ün hükmünden başka hükümlere başvururlar. Kitaba ve sünnete muhalefet ederler. Bunu bir yol edinirler. Sonra da e, başlarına bir iş geldiğinde, yaptıkları iş ters gittiğinde biz ancak iyiliği murad ettik, ara bulmak istedik, düzeltmek istedik derler. Niyetlerini de temze çekerler. Mübeşşir bin İsmail el-Halebi şöyle naklediyor. El Evzaiye, bir adam, ben sünnet ehliyle de bidat ehliyle de otururum diyor denildi. O da dedi ki, bu adam hak ile batılı eşitlemek istiyor. Yani hem sünnet ehliyle otururum, hem bidat ehliyle otururum, ben onunla da konuşurum, bununla da konuşurum diyen bir kimse, hak ile batılı eşitlemek isteyen birisidir, diyor İmam Evza-i Rahimullah. 63. ayet, işte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerindekini bilir. O halde onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve kendilerine nefisleri hakkında etkileyici söz söyle. Kavlen beliga, etkileyici söz söyle. Hudayl bin İyaz Rahimullah şöyle demiştir. Ruhlar derli toplu askerler gibidir. Tanışan ruhlar anlaşır, yani ezelde tanışan ruhlar anlaşır. Tanışmayan ruhlar ise ihtilaf ederler. Yani birbiriyle anlaşamazlar, ayrılırlar. Sünnet ehli birinin bidat sahibine, Sünnet ehlinden olan birinin bidat sahibine etmesi mümkün değildir. Bunun sebebi ancak münafıklıktır. Yani sünnet ehlinden olduğunu söyleyen birisi münafa meylediyorsa, bidat ehlinde istihbarla bidat ehlinden birisine meylediyorsa bu ancak münafıklıktandır diyor. Çünkü <gülüyor> ezerde yani Allah azze ve celle ruhları derleyip topladığında onlardan söz aldığında orada tanışan ruhlar birbiriyle anlaşır. Olayısın. Bu hadis, yani bu kısım El Ervahü Cünudül Mücennede diye Müslim'de geçen bir hadis. E, Fudayl bin İyaz Allah burada hadiste geçen ifadeyi söylüyor aslında. Yani ruhlar, derli toplu ordular gibidir. Birbiriyle tanışan ruhlar birbiriyle kaynaşır. Hani halk arasında bir söz vardır, her kuş kendi cinsiyle uçar diye. Bu böyle. İşte dünyada da böyle. Yani sünnet ehli, sünnet ehliyle anlaşır, kaynaşır. Bir sünnet ehli eğer bidat ehliyle kaynaşıyorsa onlara meylediyorsa onların münafıklık vardır. Yani bu mümkün değildir diyor Fuday bin i̇yaz Rahimullah. 64. ayet Biz her bir Resulü ancak Allah'ın izniyle itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelerek Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Yani bu münafıklar nefislerine zulmettiklerinde yani bu çirkin işleri işlediklerinde. Sana gelseler, Allah'tan bağışlanma dilemen için, sana gelselerdi ve sen de onlar için bağışlanma dileseydin, Resul de onlar için bağışlanma dileseydi, yemin olsun ki Allah'ı tevvap ve rahim bulacaklardı. Allah yine onları affedecekti. Yani Allah onları, Resul'ün onlara bağışlanma dilemesinden de mahrum etmiş. Mücahit dedi ki, Allah'ın izniyle insanların peygamberlere itaatleri fazlıldır. Hiç kimse de Allah'ın izni olmadan onlara itaat edemez. Bu ayet sünnetin vahiy oluşuna delil getirdiğimiz ayetlerden birisi. Şimdi sünnet inkarcileri malumunuz, etiyullâhe ve etiyur gibi ifadeleri, etiyullâhe ve rasul gibi ifadeleri, işte rasul Allah'a itaatten ayrı değil, yani burada kastedilen, Resul'e ancak Kur'an'da olanlarla itaat edin. Yani Allah'a itaate uygunsa itaat edin gibi. Yani Resul'e itaatteki mutlaklığı inkar eder sünnetin kercilerin. Her ne kadar az önce Nisa 9'da ve etiur rasul mutlak zikredilmiş olmasına rağmen. Bunu da işte Allah'a itaate uygunsa itaat edin gibi o makama getirirler Resul'e itaati. Bu ayet ise bunların bu iddialarını tamamen yerle bir ediyor. Ne demek bu? Bakın şimdi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Hiçbir Rasul yoktur ki, اِلَّا لِيُتَاءَ بِيْزْنِ اللّٰهِ Ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye. Yani Muhammed Aleyhisselatü Sen bir Rasul. Rasullerden bir Rasul. Allah'ın Rasullerinden bir Rasul. Dolayısıyla o da bu ayetin kapsamı içerisinde. Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için. Şimdi eğer Rasule itaat, Allah'a itaatin ta kendisi ise, yani sadece Allah'a itaat söz konusuysa, yani Kur'an'dakine itaat, Kur'an dışındakilere itaat etmemek, yani sünnette Kur'an'a arz etmek gerekseydi, Allah Azze ve Celle, Resul'e itaatin neden izin şartına bağlayacaktı? Çünkü Resul'e itaat sadece Kur'an'a itaattır. Onların iddiasına göre. Fakat burada, Allah'ın izniyle itaat edilmeleri için diyor, Rasulleri gönderdik. Demek ki Resul'e itaat, Allah'a itaatten ayrı, yani Resul'ün bağımsız olarak, yani Kur'an'da geçmeyen emir ve yasaklarda bağlayıcıdır. Onlara Allah'ın izniyle, Allah'ın izni olduğu için itaat edilir. Ve burada ittiba tevhidine de delil vardır. İttiba tevhidine de delil vardır. Çünkü tevhid dediğimiz, mesela La İlahe illallah sözü nefi ve ispattan ibarettir değil mi? La ilah'e hiçbir ilah yoktur. Nefi ile başlıyor. İllallah. Ancak Allah, yani kendisine kulluk edilmeye, tazim edilmeye, sevgi gösterilmeye layık olan, hak sahibi olan yalnızca Allah'tır diyoruz. La ilahe illallah. İlah olarak, yani ilahın manasıdır bunlar yani. Kendisine ibadet edilen, tazim edilen, sevgi gösterilen, korku ve sevgiyle itaat edilen. ilah bu. Korku ve sevgiyle kendisine itaat edilen hiçbir varlık yoktur. Ancak Allah vardır. Allah'ın dışında böyle bir varlık tanımıyoruz. La ilahe illallah bu manaya geliyor. İşte ve Muhammedun Resulullah'ta görünüşte bir nefi ve ispat yok gibi. Sadece ispat var ama nefi yok. Yani Muhammed Aleyhisselam'dan başkasına itaat edilebilir gibi bir şey anlayabilir bazıları. Bu ayette bakın bu nefi var. İlla li yuta'a bi iznillahi. Ancak rasuller Allah'ın izniyle kendisine itaat edilen kimselerdir. Rasullerden başkasına böyle mutlak bir itaat söz konusu değildir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam burada bizim e, şeriatına tabi olduğumuz bir Rasul olarak sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a beşer cinsinden kayıtsız şartsız itaat ederiz. Onun dışında birisini imamlardan birisi olabilir, sahabelerden olabilir, kim olursa olsun evliya denilen e, ve hatta İsa Aleyhisselam gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra e, gelecek nüzul edecek bir peygamber dahi olsa. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kardeşim Musa hayatta olsa dahi gelip benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. İsa Aleyhisselam da öyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olacaktır. İsa Aleyhisselam hakkında haberlere bakın. Bu kadarıyla Müslimler ve diğer hadis kitaplarından. Ne diyor? Cizeyi kaldıracak diyor değil mi? Yeni bir mı getiriyor. Bazıları böyle yanaşıyor. İşte İsa Aleyhisselam nasıl yeni şeriat getirir? İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde cizye var, cizyeyi nasıl kaldıracak? İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor işte Allah Resulü'nün teşrik kılması bu zaten. İsa Aleyhisselam gelecek cizyeyi kaldıracak diyor. Değil mi? Bakın Muhammed Aleyhisselatü şeriatına tabi olacak. Bu hadisine tabi olarak İsa Aleyhisselam bu işleri yapacak. Hayatındayken onun yapacağı işlere bir şey vermiş zaten. Yol vermiş Muhammed Aleyhisselatü Yani Allah'ın izni ancak ki Mücahit Rahimullah bu nefi ve ispatı bakın tefsirinde böyle dile getirmiş. Allah'ın izniyle insanların peygamberlere itaatleri farzdır. Hiç kimse de Allah'ın izni olmadan onlara itaat edilmez. Yani mutlak itaat. Rasul için var. Bu ayette sabit bu. Rasullere mutlak itaat var. Ama onun dışında kimselere, Rasul dışında kimselere itaat, mutlak itaat söz konusu değildir. Ebu Derdar radiyallahu Ömer radiyallahu Tevrat müsalları ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Ey Allah'ın Resulü bunlar Tevrat müsallarıdır. Bunu Züreykoğullarından bir kardeşimden aldım dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Ezanı rüyasında görmüş olan Abdullah bin Zeyd radiyallahu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 e, nitelendiği bir şeydir. Dalalen ba'id. Küfrün nitelendiği bir şeydir. Uzak bir sapıklıkla sapardınız. Yani küfre düşerdiniz. Sizler ümmetlerden benim nasibimsiniz. Ben de nebilerden sizin nasibinizim. Bu hadisi sahip İsnat ile Abdülrezzak Zebat'ta zevayette işaret edildiğine göre Taberani i̇bn Kefir, Camil Mesanit'te e, rivayet etmişler. Şeyh Elbani Es-Sahihada sayı olduğunu belirtmiştir. 65. ayet, hayır Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıncaya ve sonra senin hükmünden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan, tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş olmazlar. Abdullah bin Zübeyir radiyalanmadan, Zubeyr bin el-Avva, Ensardan olan ve dikkat edin Bedir savaşına katılan, Biriyle Bedir savaşlarına katılanlar hakkında Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bundan sonra ne yaparsanız sizi affet. Allah küfre affeder mi? Allah küfre affetmez. Bunun manası ne demek? Demek ki Bedir savaşına katılan kimseler küfre düşmeyecekler. İslam'dan çıkaran bir küfre düşmeyecekler. Bu ayetin kendisi hakkında nazlı olduğu kişi Bedir ashabından birisi. Ama yaptığı şeye bak. Yani öyle olmasına rağmen iman aykırı bir fiilde bulunuyor bakın. Evet, Bedir Savaşı'na katılan biriyle kayalıklardan akan bir su kanalı konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve huzurunda davalaştı. Muhakeme oldu yani. Her ikisi de bu kanaldan hurmalıklarını suluyordu. Ensardan olan, yani bu Bedir Harbi'ne de katılmış olan bu Ensari, ''Suyu bırak, ben de hurmalığı sulayayım.'' deyince Zübeyir suyu bırakmayı kabul etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Zübeyir! Önce sen hurmalığını sula, sonra da suyu bırak buyurdu. Ensarlı kızdı ve Ey alan Resulü! Halan oğlu olduğu için mi böyle hüküm verdin? Dedi. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve yüzünün rengi değişti ve Ey Zübeyir! Hurmalığını sula, sonra suyun önünü kapat. Ağaçların köklerine kadar yükselsin, ardından suyu komşuna bırak. Yani ilk seferinde bu kadar yükselilmesine gerek yok. Yani kendin sula Ondan sonra bırak diyordu. Bu itiraz üzerine iyice ağacın köklerine kadar yükselinceye kadar bırakma ancak ondan sonra bırak diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Zübeyir'e hakkını tam olarak verdi. Oysa öncesinde hem Zübeyir hem de Ensarlı olan adam için uygun olacak şekilde hüküm vermişti. Ensarlı bu şekilde konuşunca da Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Zübeyir'e hakkını sonuna kadar kullanması yönünde açık hükmünü verdi. Zübeyir radıyallahu anh, sanıyorum bu ayet Nisa 65 bu konuda nazil oldu demiştir. Bunu Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. Mücahit der ki, ayette geçen sıkıntı yani hareç ile kast edilen şüphedir. Yani Allah'ın Resulü'nün hükmünden şüphe etmeden teslim olmak emredilmiştir. Ömer radıyallahu anh da şöyle diyor, ey insanlar şüphesiz şahsi görüş rey, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmişse isabetlidir. Zira Allah ona gösteriyordu. Bize gelince bizim görüşlerimiz ancak zan ve zorlamadır. Bunu Hasan bir isnatla Ebu Davud rivayet etmiştir. Evet, burada iman nefediliyor. Fakat imanın nefedilmesi İslam'ın nef anlamına gelmemekte. Yani Bakın iman nef edildi birinci konu çekişmelerde Müslümanların kendi aralarında meydana gelen çekişmelerde Rasule muhakeme olmaları yani sünnete muhakeme olmaları gerekir. Bunu yapmayan iman etmiş olmaz. Allah azze ve celle yemin ederek söylüyor ki pekiştire pekiştire iman etmiş olmazlar. Yani herhangi bir meselesini Rasule götürmüyor, mesele götürüyor. Bak tağut zaten o. Yani Allah'ın indirdiğine değil de e, Tavuk'ta muhakeme oluyor Yani bunu Biz çıkarmıyoruz Şimdi tuhaf tuhaf Sağda solda e, sözler söylüyorlar İnsanlar işte mezhepçiliğe Kıyasçılar reyciliğe kendilerini kaptırdıklar için Bizim sözlerimiz tuhaf geliyor da Bunu biz söylemiyoruz Yani bu ayetten bu manayı da Biz çıkarmıyoruz Bakın ilamül muvakkain mi Açın ilamül muvakkain'e bakın İbn-i Kayyım'ın İlam'ın kitabında bu ayetleri tefsir ettiği, açıkladığı kısma bak. Tağutlar ismini Allah Resulü dışında hükmüne başvurulan mezhepler falan filan diye açıklıyor. Yani bunu biz çıkarmadık. Yani bu asırda icat edilmiş ayetlerden ile çıkarmış bir şey değil. Ayetin aslında açık ifadesi de İbn-i gibi, daha önceki alimler de hakeza böyle açıklıyor bunu. Başka türlü açıklanmasına zaten yol yok. Fakat... Çoğunluk psikolojisi, çoğunluk kompleksi daha doğrusu insanları bu şekilde mezhepleri temize çekmeye götürmüştür. İster hoşlarına gitsin, ister gitmesin. Bizim böyle bir derdimiz yok. Burada herhangi bir meselenin hükmü için, yani helal midir, haram mıdır, Allah'a ve Resulüne değil, vahye değil de onun dışında bir şeye başvuruyorsa ister adım mezhep olsun, ister beşeri hükümler olsun beşeri mahkemeler olsun bu meselenin hükmünü öğrenmek için Allah ve Resulü yani vahiy dışında bir kaynağa başvuruyorsa bir kimse tağuta muhakeme olmuştur yani tağuta muhakeme budur mezheplere gittiğinizde zaten Allah'ın hükmü diyebilir misiniz mezheplerin hükmüne yani bizim karşımızda olan bu insanlar samimi bir şekilde söylesinler Ebu Hanife'nin mezhebi Allah'ın hükümlerini içeriyor diyebilirler mi? İmam Malik'in mezhebi Allah'ın hükümleridir diyebilirler mi? Bazı dengesizler var. Yani Allah hakkında hiç korkmadan cesurca söz söyleyen, dört mezheb lehf-i haktır diyebilecek kadar. Onları kastetmiyoruz. Onları adam yerine koymuyoruz zaten. Bunları kastetmiyoruz. Gerçekten ilimle uğraşan kimselere söylüyoruz. Allah'a karşı samimi olanlara söylüyoruz. Bu mezheplerin hükümleri Allah'ın kanındaki hükümler diyebilirler mi? Kıyas Allah'ın indirdiğidir diyebilirler mi? Kıyasla elde edilen hükümler Allah'ın indirdiğidir diyebilirler mi? Tuhaflık şu, hepsinin dillerinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takendirdir ayeti. Fakat aynı kişiler kıyası reddettiğimiz için bize düşmanlar. Bu ne yaman çelişki? Kıyas Allah'ın indirdiği midir? Neden Allah'ın indirdiğinden başkasıyla diyorsunuz? Kıyas beşerin görüşüdür. Bak Ömer radıyallahu ne diyor. Eğer rey Allah Resulü'nden gelmişse isabetlidir. Çünkü Allah ona gösteriyordu. Onun dışındakiler ise ancak zan ve zorlamadır. Kimin rey'i bunlar? Yani Ömer radıyallahu bu sözü söylediğinde hayatta kimler vardı? Sahabeler vardı, tabi'in vardı. Yani Ebu rey'i falan filan rey değil söz konusu olan. Ömer radıyallahu bu sözü söylediği sırada sahabe vardı tabiim vardı. Bunların reylerinden bahsediyor Ömer radıyallahu anh. Kendi reyinden bahsediyor. Ebubekir radıyallahu anh'ın reyinden bahsediyor. Osman Ali radıyallahu ve diğer sahabelerin reylerinden bahsediyor. Sadece Allah Resulü'nü istisna ediyor bak. Eğer Allah Resulü'nden geliyorsa rey isabetlidir. Onun dışındakilerde ise zan ve zorlamadır. Bu Ömer'den bile olsa radıyallahu bile olsa. Kimse Ömer Radyalan'tan çok Ömerci olmasın yani. Kimse Ebu Bekir Radyalan'tan çok Ebu Bekirci olmaya kalkmasın. Onlar bunu söylüyorlar. Tıpkı mezhepçilerin Ebu Hanife'den çok Hanefi'ci olması gibi, İmam Malik'ten çok Malik'ci olması gibi. Tasip yapmaları bundandır. Bakın bu mezhep imamlar ne demişler? Size Allah Resulü'nden bir hadis gelip de bizim görüşümüze aykırıysa bizim görüşümüzü duvar açalım. Hadisin gereği neyse bununla amel edin. Onlar üzerlerine bu vebali atmışlar. Ama bu mezhepçiler neyi ispatlamaya çalışıyor? Yani dava, işte ondan sonra birileri diyor ki tevhid ehlini niye böyle ihtilaf ediyor? Ne tevhid ehli kardeşim? Bu şirk ile tevhid ayrımıdır. Birileri şirke çağırıyor, biz gayet altını net, çize çize söylüyoruz. kimse de korkmuyoruz Allah'tan başka. Bu tevhid ve şirk daveti arasındaki net ayrımdır. Yaptığınız davet şirk davetidir. Adına selefilik demeyin, Allah'tan korkun. Şirke çağırıyorsunuz. Allah Azze ve Celle net bir şekilde iman etmiş olmazlar diyor. Bizim amacımız işte bunlar kafirdir falan filan değil bakın. Biz şu ayetin kendisi hakkında nazil olduğu kişiyi bile tekbir etmekten Allah'a sığınırız. Bedir ashabındandır çünkü. Ama yanlış mı? Fiili yanlış. Allah Azze ve Celle ayet indirmiştir yaptığı şeyin yanlış olduğunu bildirmek için. Yanlış. Yanlış. Sahabeden de gelse, Bedir ashabı birinden dahi gelse yanlış, yanlış reddedilir. Bizim niyetimiz şahıslara hükmetmek değil ama ortada bir metot hatası var, yanlış metoda çağrı var. Bu sebeple insanların bugün dile getirdikleri şey batıldır, bu batıllara aldanmayın, hak ehli arasında ihtilaf olmaz. Bu hak ehli, Kitaba ve sünnete, vahye, muhakeme oldukları sürece, vahiy tek bir kapıya çıkarır, tek bir yola çıkarır. Gruplaşma olmaz. Eğer gruplaşma varsa, işte falanca, selefiler arasında diyorlar ya şimdi, şunlar işte tekfirci selefiler, şunlar cihatçı selefiler, bunlar mürce selefiler. Böyle ayrılmalar varsa, bunun selefilikle falan artık alakası kalmamıştır. Burada tevhid ehlinden bahsedilemez. Ayrılık vardır. Bazıları diyor ki şimdi... işte sırf haset sebebiyle ayrılar. Yoksa akit edebilirler. Böyle bir şey yok kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine bakın. Aralarındaki çekememezlik sebebiyle ihtilafa düşler demiyor mu? Hangi çekememezlik, hangi haset ihtilafa gruplaşmaya götürüyorsa... Bu tevhid elinden bir ayrılık getiren bir şeydir. Tevhide aykırıdır bu. Aralarındaki çekememezlik sebebiyle ihtilafa düşler. Hangi ihtilaf bir peygamberin tarafında olanlar, bir de onun karşısında olanlar. Allah Azze ve Celle böyle bir ihtilaptan bahsediyor. Hak bir tanedir. Yani Allah'a birlerin iftiratı gibi, leh-i mahfuzda dört tane, beş tane hak yok. Allah katından indirilen bir tanedir. Allah Azze ve Celle ayetinde, ileride gelecek zaten Nisa 82 ikinci ayetinde, şayet bu Rabbinin katından olmasaydı, onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz. Sen nasıl Allah'ın açıkça ayetine rağmen Rabbinin katına gelende ihtilaf olmaz demesine rağmen kitabında Allah Azze ve Celle sen diyorsun ki dört mezhep levh-i mahfuzda hak bu nasıl bir iftira hani iştahat ettin diyeceksin de hangi ayete dayanarak iştahat ettin hangi ayete dayanarak bunu söyledin Allah'tan kork bunu onaylayanlara da bu söze rağmen bu kimseyi tevhid ehli sayanlara da bu sözümüz tevhid ehli diyor niye tevhidten bahsediyor çünkü Muhtezile kadar tevhidden bahseden var mı? Tarihe bakın. Tevhid denilince birisi tevhid tevhid diyorsa o muhtezledir. Selefin dilindedir bu. Demek ki tevhidden bahsetmek bir kimseyi tevhideyle kılmıyor. 66. ayet Eğer biz onlara nefislerinizi öldürün, yani birbirinizi öldürün demek bunun manası. Bakara suresinin 74. ayetinde geçtiği gibi açıklamıştık bunu. Nefislerinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın diye yazacak olsaydık, yani bunu Fars kılacak olsaydık, işlerinden pek azı müstesna, bakın yine azınlığı Allah Azze ve Celle istisna ediyor, pek azı müstesna, bunu yapmazlardı. Eğer onlar kendilerine öğüt verilen şeyi yapsalardı, andolsun ki onlar için daha hayırlı ve yerleştirme bakımından da daha sağlam olurdu. 67 O zaman Andolsun ki kendilerine tarafımızdan çok büyük bir mükafat verirdik. 68 Ayrıca onlara Andolsun ki dost doğru bir yola iletirdik. Mücahit dedi ki, bunlar Yahudiler ve Araplardır. Yani bu ayetlerde bahsedilenler Yahudiler ve Araplardır. Musa İsa'nın arkadaşlarına bıçaklarla birbirlerini öldürme emredildiği gibi bunlara da birbirlerini öldürmeleri veya yurtlarından çıkmaları emredilseydi bunu pek azı yapardı. Sütdi diyor ki, daha sağlam olurdu kavli, imanlarını tasdik edici olurdu demektir demiştir. 69. Her kim Allah'a da, Resul'e de itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sütlayıklar, Şehitler ve salihlerden olan kimselerle Beraberdirler İşte onlar ne güzel arkadaştır Yetmiş işte bu Allah'ın bir lütfudur Allah'tan bir lütuftur Şüphesiz ki alim olarak Allah yeter Ayşe radıyallahu şöyle diyor Adam bir Nebi aleyhisselatü vesselam'a geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Resulü Seni kendimden ve çocuklarımdan Daha fazla seviyorum Evimdeyken aklıma düşüyor Ve gelip seni görmeden edemiyorum ancak herkesin de öleceğini hatırladığımda sen ölünce cennete girip nebilerin yanında olacaksın. Ben öldüğümde ise cennete girmem halinde seni görememekten korkuyorum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam cevap vermedi. Sonunda Cibril Aleyhisselam bu ayette geldi. Yani demek ki nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olmak için Allah'a da Resul'e de itaat etmek gerekiyor. Yani kim bunu yaparsa Allah bununla rızıklandıracak o kimseyi. Bu ayet bunu bildirmek üzere indi diyor. Ebu Musa radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir topluluğu seven ama onlara katılamayan kimse hakkında ne dersin denildi. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu Allah Resulü aleyhisselatü Yani kişi bir topluluğu seven ifade bakın umum bir topluluğu seven hayırlı bir topluluk mu şehri bir topluluk mu? Eğer hayırlı bir topluluğu seviyor da onlara katılamamışsa o onlarla beraberdir. Şerli bir topluluğu seviyor, bidat elini seviyor, şirk elini seviyor ama onlara katılamamış, katılmasa da bu sevgi sebebiyle onlarla beraberdir. Yani bu ifade bu genelliği e, kapsıyor. Bu Bukhari ve Müslim'in rivayet yani aynı zamanda e, mütevatir hadislerden birisi, el mer'u me'amen ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Amr bin Murra el-Cüheni radıyallahu anh'ten adamın biri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve Ey Allah'ın Resulü Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ettim. Beş vakit namazımı kıldım, malımın zekatını verdim ve Ramazan orucunu tuttum dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu hal üzere olan kişi anne babasına da asi olmadıktan sonra Kıyamet gününde nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraber şu şekilde olacaktır. Bu esnada iki parmağını yan yana getirip gösterdi. Demek ki iki kelimeyi işadet, iki şehadet kelimesini söyleyen, ondan sonra bunların tasdiki olan namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, yani İslam'ın farzlarını yerine getiren kişi, eğer anne babasına da asi olmazsa, yani Müslüman anne babasına kendisine, e, iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan anne babasına da asi olmazsa bu kimse işte sıddıklarla, şehitlerle beraber, nebilerle beraber şu iki parmağım gibi olacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu Ahmet Müsnedinde, i̇bn Huzeyme, Hüzeymi, i̇bn Kani İbn-i tarihinde Bukhari, Marifede Fesevi ve daha başkaları sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. 71. ayet, Ey iman edenler! Ey iman edenler diye başlayan ayetler Medine'dedir. Medine'de nazlı olmuştur ve mutlaka emir veya yasak içerir. Ey iman edenler tedbirinizi alın da bölükler halinde seferber olun veya topluca sefere çıkın. Yani Allah yolunda sefer, cihat. i̇bn Abbas radıyallahu ayetin anlamı bölük bölük veya toptan hep birlikte savaşa çıkın demektir. i̇bn Abbas radıyallahu bu ayet İman edenler topluca savaşa çıkmamalıdır ayetiyle nesk edilmiştir. Yani bu kısmı nesk TB 122. ayet. Yani bu ayette topluca çıkmaya da bir ruhsat gözüküyor. Ama TB 122. ayetiyle nesk bu kısmı diyor. Yani topluca çıkmak yasaklanıyor Tevbe 122'de. O ayette de bir kısmınız ilim öğretmek üzere diyor. Yani ilimle meşgul olsun ki gelenler savaştan cihattan dönenlere emir ve kötü yasaklamada bulunsunlar deniyor. Bundan eskidilmiştir bu kısmı. 72. ayet, şüphesiz içinizden öylesi vardır ki muhakkak pek ağır davranır. Yani yavaştan alır. Eğer size bir musibet gelirse, muhakkak ki Allah bana nimet verdi çünkü onlarla beraber değildim der. Yani bu musibete ben uğramadım çünkü onlarla beraber değildim der. 73. andolsun ki size Allah'tan bir lütuf erişirse... Sizinle onun arasında bir dostluk yokmuş gibi elbette diyecekti ki, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da çok büyük bir mükafatla mükafatlansaydım. Yani size bir musibet geldiğinde, Allah'ın nimeti sayesinde der. Yani bunu yani müminlere musibetten kendisinin ayrı kalmasını, kendisine isabet etmemesini Allah'ın bir lütfu sayar. Onlarla beraber olmadığım için Allah beni ödüllendirdi, nimetlendirdi der. Ama Allah da bir lütuf verirse size, iman edenlere bu nifak ehli ne dermiş? Sanki aralarında hiçbir dostluk yokmuş gibi keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir mükafatla mükafatlansaydım der. Mücahit dedi ki bu ayetlerde allah Teala münafık olan kişiden bahsetmektedir. Mukatil bin Hayyan dedi ki Mukatil bin Hayyan Tabi'in müfessirlerindendir. Tefsir alimlerindendir. Mukatil Başka bir mukatir daha var. İşte tefsirine asla itimat edilmeyen, e, hatta sapık bir itikada nispet edilen Mukatil bin Süleyman'dır o. O ayrıdır. O tabi tabinden de değil zaten. E, daha sonraki bir asırda meşhur tefsir sahibi, yani kitaplaşmış tefsir sahibi, dil konusunda uzmandır Mukatil bin Süleyman. Yani Arap dil konusunda, tefsir bilgisi konusunda uzmandır. Fakat onun... E, rivayetlerine itibar edilmez, uydurmakla da itham edilmiştir. E, bu mukatil o değil. Bu tabiinden olan birisi mukatil bin Hayy. O şöyle diyor, ''Düşman tarafından Müslümanların başına zorluk, sıkıntı gibi kötü bir şey geldiği zaman münabık olan kişi, Allah bana lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım. Onların başına belalar benim başıma gelmedi demeye başlar.'' ancak düşman karşısında Müslümanlar zafer kazanıp ganimet elde ettiği zaman münafık kişi savaşa katılmadığına pişman olur ve sanki aynı dini paylaşmıyor Müslümanlarla arasında herhangi bir bağı yokmuş gibi keşke ben de onlarla birlikte olsaydım ben de ganimetten payıma düşeni alsaydım demeye başlar Katade dedi ki bir musibet geldiğinde Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım diyenler yalancılardır bir lütuf eriştiği zaman Keşke ben de onlarla beraber olsaydım diyenler de haset edenlerdir. Yani birisinde yalan sıfatı, yani Allah bana lütufta bulundu onlara katılmadığım için diyerek bu bir yalandır. Diğeri ise yani ganimet elde ederler, zafer elde ederler. Keşke de ben de onlarla beraber olsaydım dediğinde bu samimi bir niyet değil, hasetten dolayı. Yani dünyalık bir şeye tamahlarından dolayı. Yani o ganimetten ben de pay alsaydım bu haset kaynaklıdır diyor Katadir Aynullah.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 veya müşriklere karşı zafer kazanan kişiyle cennet kişiye cennette yeteri kadar mükafat vereceğiz. Burada Allah Teala müşriklerle cihadı, cihad edip savaşırken ölen veya öldürülen kişileri mükafatta ortak kılmıştır. Yani ölse de veya öldürülse de e, bu kişilerin mükafatı ortaktır. Buna sen bir isnadla İbn e-Batim rivayet etmiş. Allah izin verirse 75. ayetle bir sonraki derste devam edelim. Evet. Şimdi malum mahkemeler var. İnsan biri benim zarar etmesi, benim O hususta mahkemeye başvursa Hakkımı alabilmek için. Evet. evet. Mı, e, Hayır. Şimdi tağut ile burada tağutun mahkemesiyle kastedilen şeyi burada şöylece şey anlamak lazım. Şimdi mesela mahkemeler, kadılar diyelim. İslam'da kadılık diye bir makam var zaten. Evet. Yani insanların davalarını, beşeri hukuklarıyla ilgili davalarını çözmek üzere İslam'da kadılık sistemi vardır zaten. Burada bu hukuklar çözülür. Ama bu hukuku çözerken kadı ya Allah'ın indirdiğiyle hükmeder Veya buna aykırı hükmeder Şimdi mesela Mevcut durumu göz önüne alırsak Yani mevcut mahkemeler Beşeri sistemlerin Hakim olduğu ülkelerdeki Mahkemeleri dikkate alırsak Şimdi bazı kanunlar var Bu kanunların çoğu Allah'ın indirdiğine uygun kanunlardır Yani beşeri hukukla ilgili Ve Bu hukukları Talep için kişi başvurduğunda tağuta başvurmuş olmaz. Çünkü Allah'ın ve Resul'ün hükmüne aykırı değildir. Ama biliyor ki kanunda Allah'ın ve Resul'ün hükmüne aykırı bir madde var veya maddeler var. Bu bunları talep etmek için buna başvuruyor. İşte bu tağuta muhakemedir. Yani kısmi bir yaklaşım var burada. Yani değişiyor. E Yani mutlak değildir. O aynı boyledü. zaten şey diyor değil mi da? Allah'ın ve Rasul'ün indir e, yuridûne yetehakemu ile ta'ud. Evet. Yani şartı şeye bağlıyor. İrade etmeye. Yani Allah'ın ve Rasul'ünün hükmünden başka bir hükmü istemeye bağlıyor. Kim bu hükmü isterse kalp ameldir istek ve fiil de buna uygun olarak cereyan eder. Yani azaların ameli. E, bunu isteyerek bunu yaparsa yani nifaktan yapar ancak. Devamında da zaten ona göre geliyor. Yani onların mülkafı bozdu. Onların onlara kafir yapmayacak. Yani mürtet yapmayacağı, Kafir derken yani Allah katında küfründen dolayı da yapabilir bunu Allah korusun. Sonra zaten Allah katında evet Allah bilir diyor. Ama Resul'e ne diyor? Sen bunlardan sakın öğüt ver diyor. Kimlerden? Yani kalbini bilmediğin ama zahirinde ağzaların amelinde bu yanlış fiiller çıkan kişilere öğüt ver. Etkili söz söyle onlara sakındır. Bir sorun daha doğuracağım efendim. De de aleyküm de. Şimdi sayısı, bazen edin, mesela bir şey görüyoruz. Adam Burada oraya, burada burada kastedilen dostluk makamiyetindeki e, beraber olma Mesela senin ticaret yapman, hmm. alışveriş yapman değil. diyor ya, <gülüyor> <oturum> diyor ya, <gülüyor> Evet. Bak şimdi. Ahmet bin Hanbel Rahimullah çok ince bir fıkıhla ben yani bunu okuduğumda şok olmuştum. Ben niye hiç düşünemedim diye. İşte fakihlerin ayrıcalığı demek ki bu da. Aranızda selamınızı, selamı yayınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatıysam. Çünkü bu muhabbet sağlar. Ahmet bin Hanbel bunu hemen ters çevirerek demek ki diyor daha eline münafıklara bu şekilde selam vermek doğru değil. Çünkü aranızda muhabbet sağlar. Bak selam Mesela muhabbete sebep olan bir şey. Bu sebeple bidat ehlinde selam verilmez. Yemek. Mesela yemeğini ancak takva sahibi yesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü yemek dostluktur. Dostluk işaretlerindendir. Yani oturup yemek yemek. Şimdi yemeğe bak şimdi. E, takva ehli yesin. Yani Allah'ın emirlerini yerine getiren yasaklarından sakınan kişiye yedir yemeğini. Böyle olmayan kişiye yedirmen... E, Gayrı meşru dostluğa girer. Yani bu gibi dostluk alameti olan şeylerde dikkatli davranmak gerekir. Bidat elinden böyle dostluklar dahi yasaklanmıştır. Yoksa dini mal, da konuşma o ayrı bir şey zaten. Tek kelimesini dahi dinlememelisin onu. Peki hocam siz bunu yani ticaret babında e, geldi biri. Evet. Ona bir yemek söyledi. Bundan beraber dostluk babında... Valla hadise uymak lazım. Yemeğini ancak takva sahibi yesin. Neden e, günahkar, fasık birisine yemek ısmarlayasın ki? Ticaret için bile olsa. İlisi Allah'a ve Resulüne nasıl döndürürse hocam? Nasıl? Allah'a ve Memun bin Mihram ve diğer tabi söyledikleri gibi Allah'a döndürmek, Kur'an'a döndürmek Rasule döndürmek, Sünnete döndürmektir. yani hadis kitaplarına bu konuda hadisin sahihine döndürmek tabii ki de. 55'te onlardan bir kısmı ona Ne? 55'te. Onlardan bir kısmı? Siz orada Muhammed el bahsediyorsunuz değil mi abi? Dur geleyim ayete. Onlardan kimisi ona iman etti. İçlerinden kimde yüz çevirdi. Doğrusu yavrumlu bir ateş olarak cehennem yeter. 55. ayet. Ona iman etten lazım. Allah'ın son Evet. Burada İbrahim diye çevir. Nereden çıkarmışlar? Vallahi böyle ayet et alalım. İbrahim'in de geçeceğiz Bir önceki ayette var. var. Bir önceki ayette var İbrahim'in Şimdi bak. Aleyküm Burada Mücahit Rahimullah'tan tefsir geldiği için biz burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kastediğini söylüyoruz. Yani Mücahit diyor ki Yahudilerden bazıları Muhammed Sallallahu Aleyhi ve e iman ettiler. Böyle açıklıyor bu ayeti. Yani buradaki Men amene bihi'deki zamiri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söylüyor. Evet. Yani e, sözün akışına baktığın zaman İbrahim Aleyhisselam anlaşılır bari olarak. Evet. 75'te mi kaldık? 75'te kaldık. İnşallah. Sübhaneke devam ederiz evet, Sübhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illallah te vakile ve estağfuruke ve töbileyk.